Sokakta sosyal medya. Facebook kullanıyor musunuz? Facebook kullanıyorum. Kullanıyoruz. Kullanıyorum, çok nadir. Yok yok, ben kullanmıyorum, bilmiyorum. Ara sıra kullanıyorum. Hayır, kullanmıyorum. Tabii ki de. Neden Facebook kullanıyorsunuz? Genellikle eski arkadaşlarım bulabilmek için. Arkadaşlarımla konuşmak için, yurt dışındaki akrabalarımla görüşebilmek için. Çünkü yaygın kullanılıyor, arkadaşlarım rahat ulaşabiliyor ve de kullanımı, arayüzü rahat. Genelde bulamadığım arkadaşlarım oluyor. Oradan baya bir arkadaşımı buldum. Eskiden hiç göremediğim. Genellikle sohbet etmek için, yani gündemdeki videoları takip etmek için, oyun oynamak için. Facebook'ta ne kadar zaman harcıyorsun? Günde 5 dakikamda fazlası paylaşamıyorum. <gülüyor> Yani telefonumdan bile giriyorum, sürekli bakıyorum, yani orta, ya günün yarı sonuna geçiyor diye. <gülüyor> yani en fazla 20 dakikaya geçmiyorum, geçirmemeye çalışıyorum ama çok dalıyorsam, güzel bir şeyler varsa güncel, bir saati geçtiği de oluyor. En fazla bir saat kalıyorum. Bir beş saatimi Facebook'ta geçiriyorum günümü. 2-3 saat. Ya bilgisayardan giriyorum, bilgisayar olmazı zaman cepten giriyorum, sürekli Facebook'tayım yani. Facebook'ta arkadaş sayınız kaç? Ee, Arkadaş sayım 250 civarında. 170. 150 yakında. 150 falan. 212. 701 olması lazım. 250 var benim. Benim 265 falan var herhalde. Facebook'ta oyun oynuyor musunuz? Tabi genelde oynuyorum. Oynamıyorum. Yani. Yok oyun fazla oynamıyorum. Okey oynarım ara sıra. Okey ara sıra okey oynuyorum. Eğlence olsun diye zaten. Facebook'ta en çok ne paylaşıyorsunuz? En çok aşk şiirleri falan paylaşıyorum. Komik videolar, şarkı olur. Aha. Ben en çok müzik paylaşıyorum daha çok. Ben genelde hep haber. Facebook mu Twitter mı? Müzik yapıyorsam veya herhangi bir sanat dalıyla uğraşıyorsam kendi reklamını yapabileceğim bir sosyal kurulumdur yani. Hmm, i̇şte güncel olaylardan haberimiz oluyor. İşte sevdiğim sanatçılarla iletişime geçiyoruz. <gülüyor> Facebook tabii ki. Neden? Ya görsellik daha fazla. mesajlarda herhangi bir sınırlama yok. <gülüyor> Video paylaşımı yapabiliyorsun. Ee, olanakları, imkanları, alternatifleri daha fazla. O yüzden Facebook her zaman daha fazla.